Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, Fasiküle hoş geldiniz. 95 Açık Radyo'da, Açık Dergi'de, Fasükül'de Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Her ayın son çarşambasında. Bugün Serkan ile birlikteyiz. Konuğumuz olacak. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, Seyap'ın yönetim kurulu başkan yardımcısı kendisi. Aynı zamanda bağımsız yapımcı olarak da tanıyoruz. Bir süredir gündemimizi meşgul eden, Pandemi sürecine aslında bir neredeyiz, ne durumdayız bakmak için bu programı hazırladık. Kendisi de hem sinema sektörüne hakim bir insan, hem de dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne olacak? Onları biraz konuşmak istiyoruz. Hoş geldin diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Ben aslında şuradan başlamak istiyorum. Sizinle Altyazı Fasikül'ün ikinci matbu sayısında yeni sinema yasasının etkileri konuşmuştuk. O zaman bir vaha kurudu mu sorusu çerçevelemişti bizim söyleşimizi. Kapalı Gişe filmindeki sizin ifadeleriniz yine yola çıkmıştık. O dönem tabii sıkıntılar çok fazlaydı. Pandemi gündemi diye bir şey yoktu ama başka sorunlar vardı. 2019'da son 10 yılın en düşük seyidi sayılarına ulaşılmıştı. Öyle bir gündemimiz vardı. Onun üzerine pandemi süreci başladı. Sürecin etkileri oldu. Onu da konuşmuştuk. Hatta başka bir fasükül toplantısında, Sinema Nereye adlı toplantımızda. Ondan sonra da bir yeni normal sürecine girdik ve bir Temmuz'da sinemalar üzerindeki yasak kaldırıldı. Ama bir yandan süreç devam ediyor. Vakaların dünya çapında arttığı gibi bir durum söz konusu. Yani insanların güven içinde sinemalara döndüğünü söylemek mümkün değil. Bu durumdan yola çıkarak aslında sinema salonlarını sorarak başlamak istiyorum. Oradan sektörün durumuna zaten geçeriz genel olarak. Ee, son olarak Avrupa'da önlemlerince sıkılaştığını e, haberleri geliyor. İtalya'da yanılmıyorsam sinemalar yeniden kapatıldı. Ee, öyle bir gündem var. Ee, bir yandan bizdeki durum da devam ediyor. Siz nasıl görüyorsunuz genel olarak? Görüyorsunuz bu durumu diye başlayalım. Şimdi bu pandemiyle beraber tabi bu demin bahsettiğiniz girişe söylenir krizler. Bizde var olan e, bir kriz durumu var. Demin içerikle ilgili hem e, endüstriyle ilgili. Buna işte artan bir ekonomik sıkıntılar da Türkiye'nin özel olarak eklendi. Ve bunun üzerine bir pandemi geldiği için şu anda bizim tabii pandeminin sinema da, sektöründeki etkileri biz daha sert hissediyoruz şu anda. Yani şöyle bir rakam vermem gerekirse eğer kabaca. Demin bahsettiğiniz gibi yani Temmuz'da sinema salonları açıldı. E, dolayısıyla işte yılın ikinci çeyreği dediğimiz yani Nisan Temmuz aylarında sinema salonları tamamen kapalıydı. Fakat Temmuz'dan Eylül ayı dönemine baktığımız zaman o üç aylık e, üçüncü çeyreğe e, geçen yıla kıyasla ki geçen yıl iyi bir yıl değildi zaten yüzde 93 gibi bir küçülme gözüküyor seyirci sayısında. Sadece Eylül ayında bile yüzde 86-87 küçülme vardı. Hani Eylül ayı biraz daha okulların kapandığı ve insanların sinemaya yavaştan başladığı bir dönem. Ve burada bir sektörde şunu konuşmaya ve analizini yapmaya başladık. Yani niye Fransa'da %60 ya da Avrupa'nın diğer yerlerinde %60'lar civarında bir küçülme varken Türkiye'de niye bu azalma %85'lerin üstünde gerçekleşiyor? Buna tabii bir sürü e, analiz yapmak mümkün. İşte bizde sinemaların AVM'lerde genelde olması, insanların AVM'lere gitme konusunda bir tık daha fazla az istekli olmaları falan ama tabii bu da ekonomik krizin çok ciddi etkili olduğunu görüyoruz biz. Özellikle büyük şehirlerde bunun bilet fiyatlarının artmasıyla da çok net olarak görünüyor. Yani bir rakam vermem gerekirse gene bu yıl yani Ekim ayı sonuna kadar satılan bilet sayısı Türkiye'de 16 milyon 900 bin. Bunun 16 milyon 400 bini pandemi öncesinde sinemalar kapanmadan önce satılan bilet. Yani pandemiden bu yana yani o sinemaların açıldığı Temmuz ayından bu yana demek belki daha doğru 500 bin civarında bilet satılmış gibi gözüküyor. Tabii bu çok ciddi anlamda bir problem. Şimdi pandemi tabii sadece sinema ile ilgili gösterim kısmını etkilemiyor. Ee, pandemiden aynı zamanda bu sinemaların kapalı olduğu dönemde setler de etkilendi. Ve sinema setlerinin hepsi durdu çünkü sokağa çıkma yasakları vesaire vardı. Sokağa çıkma yasakları e, işte Temmuz ayıyla, yani Haziran'la beraber gevşedi ve Temmuz ayınınla ilgili normalde kağıt üstünde sete gidilebilir, bir takım üretimler yapılabilir gibi bir ortam oluştuğu gibi bir intiba olsa da, Sinemada tabii şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Yani pandemiyle ilgili alınan bir takım e, önlemler dolayısıyla işte sette e, işte dezenfeksiyonlar, şunlar, testler vesaireler bunlar çok ciddi bir maliyet yükü oluşturdu yapımcılar üzerinde. Ve e, maliyetlerle ilgili de ek bir finansman kaynağı olmadığı için e, sigorta poliçeleri de pandemiden kaynaklanan riskleri karşılamadığı için kimse böyle bir riske girip de şey yapmak istemedi. Fransa gibi ülkelerde işte devletin CNC kurumu bir sigorta fonu oluşturdu ve bu tip aksaklıkları buradan gidereceğini söyledi ama yani siz bu dezenfeksiyon önlemlerini alsanız da, sosyal mesafe ve maske önlemlerini alsanız da sinema setinde böyle bir e, salgının olması, bir takım insanlara bulaşması e, tabii diğer prodüksiyonlara göre, yani reklam prodüksiyonlarına göre ya da televizyon e, prodüksiyonlarına göre çok daha ölümcül sonuçlar, ölümcülden kastım hani insanın ölmesi anlamında değil de çok büyük problemler yaratacağı için bir sürü insan durdu. Yani Dolayısıyla şu anda sinema sektörü dünyada da duraklama durumunda. Herkes bir bekleyip görmek istiyor bu maliyetle ilgili, bu çekimlerle vesairelerle ilgili durumu ortadan kaldırabilmek için. Ve tabii bunların hepsine bağlı bir üçüncü ayağı var bu işin. O da bunun finansmanı. Şimdi bütün dünyada ve Türkiye'de de bildiğiniz gibi bu sinema fonlarının ya da bir takım teşviklerin vesairelerin finansal kaynağını ...sinema salonlarındaki biletlerden alınan rüsümler oluşturuyor. Şimdi bu sene dünyanın hiçbir yerinde artık o sinema seyircisi kalmadığı için... E, e, tamam o zaman bu fonda bir para birikmiyor demektir. E, o zaman önümüzdeki yıl e, nasıl bir finansman olacak sinemanın e, dünyada ve ülkemizde? E, çünkü bu sadece bir sinemanın e, yani krizi değil. Dolayısıyla gelmeyen rüsümlerin yerine buraya bir kaynak aktarmak demek... Aslında o kaynaklara ihtiyacı olan başka başka sektörlerden de buraya kaynak aktarmak anlamına geliyor. E o anlamda da görüldü ki biraz dünyada da sinemanın böyle o kadar büyük bir önceliği yok aslında. Çünkü çok daha büyük ve stratejik görülen ekonomik anlamda sektörler e, sırada biraz daha öndeler. Dolayısıyla hani şu anda bu krizin bitmesi durumunda hani biraz bir, öyle bir tarafta var. Dolayısıyla aslında finansman, üretim ve gösterimle ilgili bütün mecralarda şu anda... Yani büyük bir e, kriz var ve geleceğe yönelik de büyük bir belirsizlik var aslında. Evet, bir e, belirsizlik olduğu kesin. Zaten artık o belirsizliğin kendisine de alışmış durumdayız. E, ya yani Ben üretim tarafıyla ilgili, oraya geleceğim ama e, öncesinde gösterimden girdik. Bir e, şey konusunu da biraz daha e, sormak istiyorum. E, özellikle dünyada dedik, e, büyük zincirlerin kapanması haberleri de çok dolaştı. İşte İngiltere'de, Amerika'da bu isimli zincirler kapanıyor. Bir yandan bütün e, büyük bütçeli film yapımlarının ertelendiğini gördük. İşte Batman örneğinde gibi olduğu gibi işte büyük oyuncuların işte Covid pozitif çıkması, açılan setlerin tekrar kapanması gibi bir durum söz konusu. Ya bu bir e, bir yandan dünya çapında sektör açısından bir daralmaya işaret ediyor diyebilir miyiz? Yani bizim filmlerle girdiğimiz ilişkide bütün bu işte bahsettiğiniz filmlerin daha büyük yani kapsadığı yerin sorgulandığı bir noktada sinemaya bakış nasıl değişecek gibi bir genel olarak bir şey sorusu var benim aklımda dünya çapında. Şimdi tabii şunu kestirmek için çok kain olmaya gerek yok. Yani kısa ve orta dönemde bütün dünyada sektör küçülecek, daralacak. Bu hem hani üretim ...miktarı açısından olacak... ...hem üretilen işlere harcanan... ...para anlamında e, olacak... ...hem de istihdam anlamında olacak... ...bizde bir ekonomik krizi olduğu için Türkiye özelinde... E, ...bu bizde biraz daha sert hissedilecek... ...ya bunun... E, ...önce gösterim tarafından mı... ...yani önce sinemaların kapanması... ...ve sonrasında üretime doğru gelmesi mi olacak... ...yoksa bu demin söylediğim... ...bu üretim zincirindeki herkes aynı anda... E, ...mı bundan etkilenecek... ...onu yani çok şu anda kestirmek mümkün değil... Ama ilk etkilerden bir tanesi siz söylediğiniz yani sinema salonlarının içinde dünyadaki en büyük zincirler bile nakit akışlarıyla ilgili ciddi krizlere girdiler ve bir kısmı işte hisse senedi üzerinden finansman toplamaya başladı. Bir kısmı borç istemek durumunda kaldı özel sektörden. Bir kısmı da işte devlet fonlarına başvurup bir takım yardım taleplerinde bulundu Amerika'da. Ve gene şu da görüldü ki işte meşhur bu Üniversal'den dünyanın en büyük sinema zinciri olan AMC arasında bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşma yıl sonunda e, yürürlüğe girecek. E, bu anlaşma uyarınca da sinema vizyonu dediğimiz bir filmin sinemalarda gösterime girme süresi ki şu anda o ortalama 90 gün yani 3 ay civarındadır 17 güne düştü. E, 17 günü matematik olarak anlamı şu demek, Universal'in ürettiği filmlerin AMC sinemalarında 2 hafta ve 1 hafta sonu Oynamasıyla ilgili bir yasal e, değilse de bu bir şey düzenlemesi. Yani bir e, anlaşma, sektörel bir teamül bu. E, bu da şu anlama geliyor. E, daha hibrit gösterim modelleri ortaya çıkacak. Yani sinema gösterimi 17 gün olacak. Belki diğer salonlarda buna, diğer stüdyolarda katılacaklar. Sonrasında hem sinemada hem işte izle ve öde tarzı platformlarda e, filmler gösterilecek. Hatta geçenlerde ilginç bazı gelişmeler daha oldu. Siz de belki takip etmişsinizdir bilmiyorum. Ee, bazı filmler şu anda sinemaya girmeden, sinemalara açık olduğu halde direkt e, özel paralı yani premium dediğimiz izle ve öde platformlarına kondular. Ve o platformların olmadığı ülkelerde bile sinemalara konmadılar. Dolayısıyla şu anda aslında herkes birazcık zemin yok. Benim bu arada mesela e, gördüğüm tespit ettiğim en iyi şeylerden bir tanesi de şu Yani oturup hepimizin düşünüp analiz etmesi gereken şeylerden biri de şu oldu. E, yani yıllardır bizim hep tartıştığımız o bahsettiğiniz belgesellerde de konuştuğumuz dağıtım problemi, filmlerin bağımsız filmlerin salon bulamaması gibi ki bunlar gerçek şeyler tabii ki yani. Hepsi sorun olmaya devam ediyorlar. Fakat öte yandan başka bir açmazı daha olduğu ortaya çıktı Endüstrinin. O da e, stüdyoların yaptığı büyük e, çeli filmlere de endüstrinin sinema salonlarının ihtiyacı olduğu gerçeği. Çünkü mesela Fransa'da bazı salonlar bu Covid yasa kalktıktan sonra açıldı. Kısa bir süre sonra tekrar kapandılar. Çünkü yeteri kadar büyük blockbuster denimiz filmlerin olmadığını ve bunların işletme maliyetleriyle ilgili sorun yarattığını gördüler. Fransa gibi bir ülkede bile Amerikan stüdyoların ürettiği filmlerin o ciroların sürdürülmesinde çok kilit noktada olduğu gibi bir, bir, bir, bir, bir acı bir gerçek var. Dolayısıyla bu stüdyolar, bu filmlerini sektörüne bir şekilde vermedikleri durumda, işte başka platformları seçmeleri durumunda, bizim Türkiye'de de bu böyle bence ve dünyada da böyle, bu kadar sayıda sinema salonunun, bu kadar sayıda işte ekranın, perdenin ayakta kalması da mümkün değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla herkes birazcık stüdyoların da nasıl hareket edeceğini şu anda gözlüyor bütün dünyada. Evet, bir yandan sinema sektörünün ıı, ne olduğu ve nasıl ayrıştığı gibi sorular da iyice farklılaşıyor. Bir yandan da sorunlar çok daha keskinleşiyor. Orası kesin. Ee, bir yandan şimdi işin Türkiye tarafına e, gelmek lazım herhalde. E, siz e, da, yani dünyadan bahsederken fon desteklerinden mesaiyle bahsetmiştiniz Türkiye'de. E, dünyada. E, biz bu sinema nereye tartışması? Daha önceki tartışmamızda bu konuşulmuştu. E, Türkiye'de de böyle bir şeyin olabileceğine dair. İşte bağımsız salonların bu Rusun vergisinden muaf tutulması gibi bir konular söz konusuydu. Hem size ya yani bir bağımsız yapımcı olarak e, sormak istiyorum, devletle bu e, diyaloglar e, var mı yani ya da bir ihtimaller söz konusu mu? İşte en son bu tiyatrocuların da gündeme getirdiği bir konuydu bu destek ol, ol, olması olmaması konusunda. E, o konuda ne düşünüyorsunuz? O konuda var mı bir? Yani şu anda çok bir hareket var gibi gözükmüyor yani Türkiye'de şu anda çünkü bir, şu anda çok gerçekten yoğun bir ekonomik krizi var yani bu pandemiyle de birleştiği için böyle biraz geometrik olarak da artan oranda bir e, şeyden bahsediyoruz yani Rusların elde edilememesi durumunda önümüzdeki senenin dağıtılacak fon miktarı desteklenecek film miktarı ne kadar olacağını şu anda kestiremiyoruz yani şöyle bir haber vereyim. geçen hafta e, Kültür ve Turizm Bakanlığının Sinema Genel Müdürlüğü e, tarihleri, başvuru tarihlerini açıkladı. Bu iyi bir göstergen. Yani en azından e, önümüzdeki sene sinema desteği yok gibi böyle bir kriz en azından şimdilik gözükmüyor. Tabii o toplantılar yapıldığı zaman o toplantılarda dağıtılacak olan finansman miktarı e, azalacak mı? Film sayısı azalacak mı? Onları beraber yaşayıp göreceğiz. E, bizim yani kötünün iyisi şöyle bir durumumuz var. Yani buna sevinir mi üzülür mü bilmiyorum da yılda zaten Türkiye'de dağıtılan finans miktarı yani 5 milyon eurolar civarında olduğu için ...bu gerçekten çok düşük bir miktarda olduğu için... ...hani bunu bir şekilde sürdürülebilir... ...devam ettirmek çok da zor değil... ...aslında kağıt üstünde. Ama tabii dediğim gibi Türkiye'de de bence sinema... ...çok öncelikli bir durumda değil. Bir takım yönetmelik maddelerini... ...yumuşatıcı bir yönetmelik çıkarıldı geçenlerde. Yani mevcut yönetmelikte... ...filmlerin teslimiyle ilgili... ...filmlerin çekime başlamasıyla ilgili... E, ...takvimle ilgili bir takım sınırlamalar vardı. Bu Covid'in getirdiği şeyden dolayı... ...bunlarda bir esnemeler falan filan yapıldı... Doğrudan buraya bir finansman desteğinde bulunacağını düşünmek çok şu anda ben onu göremiyorum açıkçası. Şu anda aslında var olan projelerle ilgili onların sırtındaki bürokratik ağırlıkların azaltılması olabilir. İşte sürelerle ilgili esneklikler tanınması olabilir vesaire olabilir. Bunlar belki yapılabilir öngörebildiğim. Ben aslında şimdi bu artan euro kurunu falan da görünce, şimdi Türkiye'deki mevcut malum yani içerik denetimiyle ilgili işte ne bileyim bürokratik engellerle ilgili kimi zaman sansürle ilgili şeyleri de görünce bu ekonomik darboğazla da görünce ben biraz daha mesela artık önümüzdeki kısa ve orta dönemde biraz daha Avrupa'dan ve dünyadan biraz daha izole, biraz daha içine kapanık bir endüstriyle yaşamak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Çünkü artık o platformlara, o marketlere onlara katılmak etmek artık gerçekten büyük ekonomik külfetler oluşturacak özellikle bağımsız yapımcılar için gibi gözüküyor. E, artı bizim bu artan euro kuru karşısında yani buradaki ürettiğimiz ürünlerin, buradan bulduğumuz finansmanın ağırlığı gerçekten çok büyük bir dengesizlik e, arz edildiği için bu uluslararası ortak yapımlar yapmak, o fonlara erişmek anlamında da bir zorluk e, bence olacak. Bir yandan da herkes bu e, büyük krizin altında büyük hasar gördüğü için bütün ülkeler de birazcık kendi sinema endüstrilerini derleyip toparlama üzerinde, e, ağırlık kazandıracak e, konsantrasyonlarını. Dolayısıyla ben o anlamda da yani Türkiye'de üretilen filmlerin uluslararası finansmanında işte bu filmlerin uluslararası e, seyahatinde, dolaşmasında vesairesinde falan böyle biraz sınırlamalar olacağını e, öngörüyorum. E, dediğim gibi yani bunun etkisi bize ekonomik olması dolayısıyla e, çok hızlı bizim geri dönüşümüz o kadar hızlı olamayacak. Şu anda seyahatle ilgili biliyorsunuz bir sürü kısıtlamalar var. Bu vizeyle ilgili meseleler ne olacak, nasıl edilecek? Şu anda mesela ben kendi ürettiğim projelerle ya da e, içeriklerle ilgili olarak bir daha ne zaman bir seyahat edebileceğim ya da insanlarla ne zaman birebir toplantılar yapacağım çok onu bilemiyorum. ya yani bu online platformların e, her ne kadar iyi niyetli yapılsa vesaire yapılsa da yani fiziki olarak yapılan etkinliklerle çok karşılaştırılabilir e, alternatifler sunmadığı aslında birazcık ortaya da çıkmış oldu. E, dolayısıyla dediğim gibi yani dünyada böyle belirsizlikler var. Türkiye'de biraz daha biraz daha kuyu renk bir belirsizlik bekliyor diyeyim yani. Evet, bir yandan e, dünya çapında e, yani çemberlerin daraldığını daha az hareket edileceğini görmek zor değil. Zaten e, yapılabilen film festivallerinde de işte Saraybosna'da da Venedik'te de etkilerini biraz gördük herhalde. Daha coğrafi olarak daha yakın yapımların bir şekilde yer aldığı gibi bir durum söz konusuydu sanki programlara şöyle bir genel baktığımızda yani Saraybosna Kosovalı bir yönetmen ödülü aldı mesela gibi gibi. Bunun sonuçlarını daha orta ve uzun vadede hani eminim göreceğiz. Ama bir yandan da şey de sormak istiyorum. Bir ya, yani üretimde durmuş değil bir yandan. Özellikle e, reklam ve cici setlerinden çok sık haber geliyor. İşte onları takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle işte pozitif faka haberleri setlerin durdurulması ama işte genelde aldığımız haberler işte bir gün durduruluyor set, sonra tekrar başlıyorlar. ...gibi gibi haberler var, işte daha büyük işte Netflix gibi, daha işte büyük çaplı setlerde de oldu böyle durumlar. Yani üretimin kendisini nasıl bakıyorsunuz, biraz onu sormak istiyorum. Yani setlere dönmek bir şekilde, özellikle reklamlı bir dizi setleri döndü ama... ...film sektörü açısından nasıl ya da yani işte kısa ve orta vadede nasıl olacak... ...Türkiye'de bağımsız film üretimi setlere dönüşü nasıl olacak ya da nasıl etkilenecek bütün bunlardan? Şimdi muhtemelen e, bu dizi ve e, reklamın işte setleri geri dönmesi ile e, sinemada bunun biraz daha geri planda kalması biraz demin dediğim belirsizliklerden de kaynaklanıyor. Çünkü sinemanın şu anda ana mecrası olan sinema salonları ile ilgili ciddi bir belirsizlik var. Hatta e, takip ettiyseniz e, bir iki tane e, film öyle uzun metrajlı film bu pandemi sırasında tam o sıralarda vizyona ile ilgili bir planlama yaparken e, sinemaların kapalı olması dolayısıyla önce bunu ertelediklerini açıkladılar. Daha sonra da dijital platformlar üzerinden bu filmleri göstermeyle ilgili anlaşmalar yaptıklarını duyurdular. Ee, öte yandan reklamların ve televizyon e, dizilerinin ya da televizyon programlarının ana mecrası olan televizyon hala şu anda aslında yayında. Dolayısıyla e, onların ürettikleri ürünü e, nihai tüketiciye ya da nihai müşteriye ulaştırma ile ilgili sinemadaki yaşanan kriz bir anlamda yok. Dolayısıyla nasıl bir durum orada onları bekliyor? E tamam yani setlere dönüldü. Peki bu setlerde çalışma ile ilgili nasıl kurallar, nasıl düzenlemeler yapılmalı şeklinde. İşte yaz aylarında uzun tartışmalar, konuşmalar yapıldı. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum daha da var. Hani televizyon dizisinin sinema filmine göre bu tip işte bir salgın sırasında herhangi bir setteki bir salgına karşı kırılganlığı bilmiyorum. Bir tık daha az. Ee, yani sinemada gerçekten mesela bir filmin yönetmeninin e, gerçekten pandemi sırasında pozitifinin çekimin herhangi bir noktasında uzun bir süreç olduğu dönüşe. Pozitif çıkması durumunda bütün set durabilir. Ya da bir görüntü yönetmeninin sinema filminde e, pozitif çıkması durumunda bütün set durabilir. Yani dizilerde böyle biraz daha işte iki ekipli, birkaç yönetmenli gibi setuplar kurmak mümkün olduğu için yani orada işte belli bir düzenli testler yapılıyor tabii ki. Yani her hafta ya da iki haftada bir setine göre değişiyor. Bu da pozitif alınması durumunda işte o kişi hemen izole ediliyor. Setlerin şu anda bildiğim kadarıyla hemen hemen hepsinde işte bir takım bu Covid ile ilgili önlemleri gözeten profesyonel insanlar istihdam ediliyorlar ve bunlar işte ekiplere maskeleri hatırlatıyorlar vesaire yapıyorlar. İşte bir takım stratejiler vesaire. Çok kolay değil tabii ki. Çünkü çekim yapılan mekan her zaman buna imkan vermiyor bu tip çalışmalar etmelere ve o demin dediğiniz işe şeyler oluyor. Yani bazı setlere duyuyoruz. Mesela oyuncuların e, pozitif çıktığı setler var. Orada mecburen duruluyor. Ya da işte yönetmenin pozitif çıktığı diziler var. Onlar da gene duruyorlar. E, ama dediğim gibi insanlar bir şekilde de bu ekonomik aktiviteyi e, devam ettirmek istiyorlar. Çünkü evinde yaşayan bir sürü izleyici de işte televizyon açtığı zaman yeni içerik görmek istiyor muhtemelen. Ya da işte ne bileyim bu COVID'den dolayı hala belli ürünlerle ilgili bir tüketim şeyi devam ettiği için gene reklam sektöründe o hareketliliği anlamak e, yani anlaşılır bir durum. Gene bu Covid'den kaynaklanan bu ekstra maliyetler demiştim. E, muhtemelen yapımcılar onun televizyon kanallarıyla görüşüyorlar. Muhtemelen o maliyetleri vesayetleri falan belki bölüşüyorlar. Çok orada e, yani kalem kalem bilmiyorum ben. Ya, oralarda böyle biraz el birliğiyle, el yordamıyla gidiliyor. Ama demin dediğiniz gibi yani gerçekten bu salgın gerçekten çok artar istemediğimiz bir şey ama gerçekten tekrar geçen kış olduğu gibi e, bir takım önlemler alınmak zorunda kalınırsa o zaman oralarda da o tip prodüksiyonları yürütmek mümkün olmayabilir. Şu anda insanlar iyi niyetle ve azami şey göstererek, dikkat göstererek bir şekilde o aktiviteyi sürdürmek istiyorlar. Çünkü hem ekonomik olarak ona ihtiyacı var sektörün hem de istihdam anlamında insanların ihtiyacı var. Evet yani Mart ayından bu yana, Türkiye'de açıklanan ilk resmi Covid vakasından bu yana hayatımız bir belirsizliğin içinde gidiyor. Böyle ufak ufak. Anlamaya çalışarak e, biz de durumu e, bir şekilde çerçeveyi oturtmaya çalışıyoruz. Bu program da onun araçlarından birisine dönüştü bizim için Mart ayından bu yana. Sinema sektöründe ne oluyor, en azından kısa vadede bizi ne bekliyor ve ne yaşıyoruz şu anda. Herkes ne yaşıyor birazcık haberdar olmak için. E, bu programı da ona ayırmış olduk. Süremizin de e, sonuna geldik. Genel bir pandemide ne durumdayız, güncellemesi oldu Sayın Serkan Çakarer'le son bir eklemek istediğiniz varsa onu da alıp veda edelim. Şu anda en azından bağımsız yapımcı olarak tabii ki yani ne yapılabilir böyle bir dönemde dendiği zaman hani bu dönem herkesin biraz daha işte yapımcı açısından söylüyorum. Yani proje geliştirdiği, yeni hikayelerin peşinde düştüğü, belki şu anda prodüksiyon anlamında ya da finansman anlamında imkanlar evet yani çok yok gibi gözüküyor ve bu belirsizliğin ne zaman biteceği belli olmuyor ama işte bir yandan da böyle imkanlar sunuyorlar insanlara. Belki biraz o yönde e, kanalize olmak lazım. Dolayısıyla ben de daha çok işte hikayeler okuyorum, senaryolar okuyorum, yeni projeler geliştirebilir miyim ona bakıyorum. Muhtemelen sinema sektöründe biraz da e, herkesin de biraz böyle hareket ettiğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani daha az film üretiliyor olabilir, daha az film çekiliyor olabilir, film gösterimiyle ilgili bir belirsizlik olabilir ama hala yeni projeler, yeni hikayeler bulmak için bir alan var ve yani biraz belki de o tarafa kanalize olmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Umarız bu yani, olumlu şeylerinde biriktirildiği bir dönem olmuş olacak ve umarız ki e, bu işler geçer. Daha olumlu gelişmelerin konuşulduğu bir e, bağlamda sizi yine konuk etme şansımız olur. Deyip bu aylık programımızın sonuna gelelim. E, Özgür Sinema gündemini değerlendirdiğimiz fasikül Her Ayın Son Çarşambası Açık Dergi'de yayında oluyor. Gelecek Ayın Son Çarşambası'nda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Açık Dergi 95 frekansında Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Özgür Sinema gündemine baktığımız Fasikül her ayın son çarşambası Açık Dergi'de sizlere ulaşmayı sürdürüyor. Sevgili Buğra ve Fırat'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım Fasikül'ün bütün bölümlerine Açık Radyo'nun podcast kanallarından da ulaşmanız mümkün. Şimdi ilk bir saat bu şekilde sonlandı. Saat 7 itibariyle Gizem Kıygın burada olacak. Yerden yüksek köşesiyle peşi sırada buçuk itibariyle çıplak ayaklarla dansta, da Mihran Tomasyan ve Duygu Güngör sizleri bekliyor.